sa alehi bütün azmin düşer bütün yemin sadaka. Kâlû yani sudallah zelen yetsatı auzarike. Kâle ibshadte ibneshebiyle sadakatın ve imâpatı gel eza anipariyü sadakatın. Ve inna fatber beyanke anipertme sadakatın. Kâlû zemen lem وَتَسْحَدَّ قُلْ بِهَا عَلَى نَفْلِهِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ Aziz ve Museram kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek hadis-i şeriflerinden bir demet şu mübarek cuma akşamında okumak üzere toplanmış bulunuyoruz bu hadis-i şeriflerin izahına geçmeden önce başta peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhuna hediye olmak üzere sonra bütün gayr-enbiyâlere lütfen ve peygamber efendimizin cümle âlinin ashabının ifaının ümmeti Muhammed'in müreşhidleri olan kadat ve meşayih, huttruku aliye meddin evliyaullah'ın velayeti, enbiyâ olan alimlerin ve onlara tabi olan zevat-ı ve salihlerin ruhlarına hediye olmak üzere ve bu okuduğumuz eseri yazmış, göm etmiş, toplamış olan Gümüşhaneli Ahmet Fiyadettin hocamızın ruhuna, kendisinden teyze aldığımız Mehmet Sahip Kutlu hocamızın ruhuna bu hadis-i şerifleri bize kadar taşıyan hadis ravilerinin ve hadis alimlerinin ruhlarına hediye olmak üzere ve uzaktan ve yakından bu hadis i şerifleri dinlemek üzere şu mescide toplanmış bulunan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye bu benzeleri fetheden hadislerin, şehitlerin, gazilerin, mücahidlerin ruhlarına hediye olsun diye cümle hayır sahiplerinin ve bilhassa şu caminin yapılmasına, yaşamasına temiz park ayakta durmasına, hizmetinin devam etmesine yardımcı olanların kendilerinin ve geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye ve biz yaşayan Müslümanların da Rabbimizin rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu Salih kullar olarak varmamıza vesile olsun diye bir fatiha, üç saat ı şerif okuyup öyle başlayalım buyurun. Bismillahirrahmanirrahim muhterem kardeşlerim dersin başında metnini okumuş olduğumuz hadis şerifi Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet eylemiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu hadis-i şerifinde buyuruyorlar ki innes ibn-i ademe selasim ibn-i fiskine azman selasim-i fiskine azman bir Ademoğlu'nun, bir insanın, bir adamın vücudunda 360 kemik vardı. Ve aleyhü bisülle azmün minhâ, bisülle yevnün sadakası. Ve bu adamın boynuna her gün, her gün kemik için bir sadaka vermek boyun borcudur, vazifedir. Yani Allah-u Teala Hazretleri Bizi böyle bir kalıba dökülmüş, katı bir şekilde yaratmamış. Öyle olsa kolumuzu kıpırt atamazdık, ayağımızı kıpırt atamazdık, hareket edemezdik. Bizi böyle eklemlerle birbirine bağlanmış, çeşitli kemiklerden yaratmış. Bu kemiklerin her birisi için bir sadaka vermemiz lazım. Bu hadis-i anlaşıldığına göre. Çünkü eğer parmağımızda başka, Parça parça kemik olmasaydı bu parmağımızı kıvıramazdık. Bilağımızda parça olmasaydı bilağımızı düşemezdik. Bir şeyimizde olmasaydı kolumuzu kukul Her şeyimizin mükemmel yapıldığı, ki çok ince mühendis hesaplarını dahi şaşırtacak kadar mükemmel burada bir takım hesapların yapıldığı ve bu vücudun her parçasının, her ekleminin son derece Erbabını anlayan insanlara hayran bırakacak mükemmellikte olduğu muhakkak? E bu bir nimet. Bin bir nimeti, milyonlarca sayılamayacak kadar çok nimeti arasında vücudumuzun bu eklemleri, bu kemikleri de birer nimettir. Ve bunların biz hepsine sadaka vermek zorundaymışız. Efendimiz öyle buyuruyor. Her bir kemik için, her bir gün insanın sadaka vermesi lazım. Yani günde 360 sadaka vermesi lazım bir iş böyle devam edince Kalu, Ya Resulallah neden yeseddi o Zalika? Ey Allah'ın Resulü buna kim güç yetirebilir? Her gün 60 tane sadaka vermek vermekte biz neyi verelim? Yani hurma versek 60 tane hurma eder. Buğday tanesi versek o bile gene bir bayağı bir yeküm bunu nasıl verecek? diye sordular. Peygamber Efendimiz buna mukadim cevap olarak buyurdu ki kâle irkadetirip gitmek istediğiyle sadakadır. Yolcuyu, yolda giden insanı yol arayan bir yere gitmek isteyip de gideceği yeri bilmeyen bir insana yol göstermen sadakadır. Bak sen o köye şu yoldan şöyle gidersin bir kalçak çıkınca sapa oradan sola dönersin filan gibi Böyle tarif etmek bu sadakadır. Çünkü bir iyilik yapıyorsun. Yapmasan yapmasın. Profesyonel arkadaşlardan bir tanesi İspanya'ya gitmiş Veya Fransa İki yere de gitmiş de bu hadise nerede olduğunu Şu anda iyi bilemeyeceğim Orada bir adama Yanaşmış demiş, affedersiniz Onların diliyle, iki yere filan gitmek istiyorum, nereden gidilir diye?" Adam taşlarını çatmış Burnunu havaya kaldırmış Ben demiş şu anda istirahat ediyorum Sen benim ne yaptı bozuyorsun demiş Yoksa oluyor Öyle dedi bana diyor ses etim kaldım diye, ne diyeceğim? Ben de şu anda demiş, halkta istirahat ediyorum, istirahatı olan bir insanım, ne atlasam bana, e, istirahatını ne bozabilecek diye böyle, böyle diyebilir yani insan. Ama öyle demeyip de yardım ettiğine göre o bir sadaka olmuş oluyor, bir. Misal. Ve imata süper, eza, hani harika sadakası. Yolda insanlara eza verecek, çöp, çöp, diken kemik, kem, taş, gibi şeyleri kenara alıvermen, çeki vermen o da sadakadır. Yolun ortasında bir taş duruyor, Geçenin ayağına takılır, bir dikem dal dikemli dal düşmüş, ayağına takılır, ayağını yırtar. Üstüne basar, küçük tahta ayağını yaralar birisini. Bunu yoldan alıvermen, kenara koymak, bu da bir iyilik olduğundan bu da bir sadakadır. Ve beyan ise hani Ersem'i tadakası. Ertel, güzel konuşamayan demek. Yani konuşması kısa olan, derdini, meramını anlatmaya yetmeyen insana sen percüman oluverip onun meramını anlatıvermen o da tadakası. Birisini evden tutarsın, işte gidersin. Şunun, şunun durumu şudur, bu bir şey yapamıyoruz devamlı. İşte şunun işini yapar mısınız? İşte bu aracı olmak, odur tadakadır. Buna rağmen yine sordular, dediler ki, kâni, hemen nem yersetme iş halinde. Bunlara yük yetiremezse bir insan, hani her zaman bu kadar, bu kadar işler, amel, iş bizim için de olmayabilir. Gücü yetmez. Bunları yapamazsa, bu 360'tan borçlu kalacak. Ne yapacak? Kâni, yersi, رَرَّهُ عَلِنَّاسِ وَاِلَّهَا سَدَفَتِينَ يَسَفَّتَّكُ بِهَا الْاَلَيْنَسْتِينَ İnsan kendi kötülüğünü, şerrini başkasına bulaşmasından alıkoyuyorsa, yani kendisinin zararı başkasına dokunmasın diye kendisinin zilginliği tut tut tutabiliyorsa, bu da kendisine vermek olduğu bir sadaka sayılır. Mesela halkın arasına kalıpta, bağırsa, çağırsa, onlara eza versin, defa versin olur ama öyle yapmayın. Kenarda durması, kendisini tutması, başkasına kendisinin zararının dokunmaması öyle sabah olur. Sultanahmet Camii'nin arif bir imamı varmış. Yaşlı, başörtlü bir kadın birisi gelmiş. Hocam, Hacı Efendi benim demiş, bir azim köpeğim var demiş. Her tarafa saldırıyor demiş, çok zarar veriyor demiş. Hatta da Arif başını sallamış. Hepimizde var onlar demiş, Allah isra etsin. Nefsini katlediyor. Nefsini. Yani kadınca kibacık veriyor. Hani insanın azı, azın bir köpeği olsa, sağa sola havlata kaldırsa, ıtırsa nasıl olur? Nefis de öyle. İnsan tutamaz kendisi bağırır, çağırır, kalp Güzel, yüzer, döver, söver, haksızlık yapar. İşte o hastalığı engellemek o da sadaka oluyor. Şimdi biliyorsunuz Ramazan'da itikafa girdi. Son 10 günü itikafa girip ibadet eder. Evine gitmez insan hanımından veya beyse hanımından, bayansa beyinden ayrı olmuş oluyor yani. Efendim ibadete takip etmiş oluyor son 10 gününü de Kadir gecesine rastlatırım, gecede uyumayayım falan diye insanın bir gayret etmesi sünnettir itikaf. Şimdi bir de hallet denilen tüm gün süreç böyle bir itikâh şekli var. Bu itikâhta hocamız rahmetullahi aleyh demişti ki niyet ederken ya Rabbi diyecek benim zalim bir mefsim var dışarıda durduğu zaman pek çok insana çok zararlar veriyor. Ben onu şuraya 40 gün kapatayım da siz dışarıdaki zavallı insanlar bunun şerrinden biraz kurtulsunlar diyecekler. Yani ben şuraya gideyim ibadet edeyim sevap kazanayım, bilmez ne filan dese Tabii amelini görmek, kendi ameline mağrur olmak vücud ve kibir meydana getirebilir. Böyle niyet edileceklerdir. bir yere hapsediyor ki zararı başka yere e, gitmesin diye düşünüyor. O da sadakadır. Hâsılın şu hadis çok güzel manalar çıkıyor. Demek ki bir kere Allah'ın bize bahsettiği nimetlerden dolayı borçluyuz. Allah'a iyi kulluk etmek için, güzel işler yapmak için çalışmalıyız. Ve bunun da bir hayli çok olması lazım. Bir günde yani bir tane iş, iki tane iş yetmez. 360 tane eklemimiz olduğuna göre, temliğimiz olduğuna göre 360 tane sadaka vermemiz lazım. Defter fıstak, defterin sayfaları dolar, satırları dolar yani. Demek evet, ki biz çok şey düşüneceğiz, iyilik yapmak için, etrafa iyilik yapmak için bahane arayacağız, zetrile arayacağız. Çok çalışmamız lazım ki bu 360 sadaka borcunu ödeyebilelim tatlı olacağız, emir-i maruf yapacağız, nehi-i yapacağız veya çeşit özü yutacağız, söylemeyeceğiz, kendimizin zararını başkasına dokundurmayacağız Bunları bunların öyle daima cüzdanında canlı tutalım ki bu borçlar ödersin artık takdirde tabi her gün ziyanda oluruz, her gün ziyanda oluruz bu ziyanlar toplanıp büyük ziyan edebilir, büyük borç edebilir Allah bizi hayırları icra eden salih kullardan eyle. اِنَّ فِي لَيْلِي لَيْسَاءَةً لَا يُوَاسِكُهَا عَبْلُ مِسْلِمُونَ يَسْأَلُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا مِنْ اَوْغِي الْدُّنْيَا اَوْلْ اَخِرَةِ اِلَّا اَعْفَاهُ فِي يَهُ وَذَلِكَ فِي لَيْلَةِ Ahmed İbn-i Hamdend, aynı zamanda büyük hadis alimiydi. Müslim, sahibi Müslümin sahibi Büyük hadis alemi ve kitabı çok makbul İdn-i Diffa'nın kitaplarında olan bir hadis-i Bu iki hadisleri i kerim cadir radıyallahu anh rivayet eylemiştir. Peygamber efendimiz şöyle buyurmuş minne fin leyli lesa'atâ. Gecenin içinde bir an vardır, bir zaman vardır ki, la'yiz elullahu abd-i لَا يَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَبْدُ شَيْعَمْ إِلَّا عَطَاهُ اِيَّهُ Gecede bir zaman parçası vardır, bir dem vardır, bir an vardır ki yuafikuha يُوَافِقُهَا عَبْدُ الْمُسْلُونَ يَسْأَلُ اللّٰهَ عَزَّلَةَ جَلَّ فِيهَا خَيْرًا مِنْ اَمْرِ تُنْيَاءِ الْاَحْرَةِ illa عَطَاهُ اِيَّهُ Müslüman bir kul. O zamanın içine denk getirebilir de aziz ve celil olan Allah-u Teala hazretlerinden bir hayır isterse bu hayır ister dünyaya ait işlerden bir hayır olsun Ya Rabbi bana iş ver, bana sıhhat ver, Ya Rabbi bana ev bak ver, çocuk çocuk ver bilmem böyle dünyaya ait evil afiyetin ya da cennetinde, cennetini vermiş cemalini göster bilen diye İlla atahu iyyahu bu denk getirebilirse, duasını Allah onun istediğini, dünyaya ve ahirete ait istediğini muhakkak bir denk geldi mi? Rakı getirdim o saate? Yani o saatin içinde duayı etmeye muvaffak oldu mu, dünyaya ve ahirete ait ne istemişse Allah onu verir. Bu ne zaman? ''Ve davete küllü her gece bu vardır. Her gece bu vardır. Bundan anlaşılıyor ki, her gece duaların kabul olduğu bir saat var. Gecenin içinde bir zaman var. Ama saklı. Yani şu dakikayla da şu dakika arası diye bir yerde tarifini göremezsiniz. Saklı. Gecenin içinde saklı bunlarlar. İnsan eğer abdest alırsa, namaz kılarsa, ibadet ederse, ona rastlarsa duası kabul olacak. Her gece var Demek ki insan bir gece babayı baba yiğitlik yaptı. Bir gece ibadet için tahsis etse, ibadetle meşgul olsa, dualarla meşgul etse demek tutturabilecek. Biz ne kadar elimizde insanlar olan insanların ve ne kadar büyük fırsatlar kaçırıyoruz ki, yani bu ömrün içinde kaç tane gece gelip geçiyor, hep horun horun uyuyoruz. allah Teala Hazretleri bizi kendisine güzel zamanlarda güzel şekillerle ibadet eden adil zahid kullarından eylesin. O mübarek duaların kabul olduğu saatlere isadet etmeyi, tesadüf etmek etmeyi nasip eylesin. Dualarımızı kabul ederek dünya ve ahiretin hayırlarını istan Altındaki hadis şerif de şöyle: "Kimle Cuma saatetle yeselullahu le abdı şeyen, la yeselum ma şeyen illa ataahu liyahu fi mescamus minhâ. Bu hadis-i şerif de Cuma'nın içinde böyle bir zaman olduğunu bildiriyor. Cuma gününde öyle bir vakit vardır ki kul o vakit içinde Allah'tan bir şey isterse, Allah o istediğini mutlak ona verir. Cuma gününde. Bu ne zamandır? اِنَ تُقَامُوا صَلَاتُ Bu Namazda kâmet getirildiği zamandır Cuma namazına, Cuma namazına efendim kâmet getirildiği, namaz kılındığı zaman civarındadır. Demek ki Cuma'dan evvelce, Cuma namazının kılınmasından az evvellere oluyor. O vakitlerde aklımızı başımıza devşirelim, yarın da Cuma günü tük. böyle ağzımız dualı olsun, o vakitin kıymetinden gafil olmayalım dua edelim. Malum gününde hadik şeye çıktığı zaman mindere çıktığı zaman o zaman o dinlenir. Cevap olan o, harz olan o, konuşmak yasak. Konuşan bir kimse, sus demek bile yasak. Çünkü o da bir çeşit konuşma alıyor. O dinlenecek. İşte o bittikten sonra ve namaza ikamet getiriliyor. O aralarda o hıttı ile namaz arasında duaya gayret edelim. Dikkat edelim. Çünkü burada o müjdelenmiş bir hadis cerisi daha var biraz bahsedelim bir rivayet. Minnetü cumae saaten la yuafiquha abdur-rahman vehle en fele haykalellah alayha şey'en inna tujaballah ila ayyi saati ya rasulallah? قال ما بين الصلاة الاصل الى Bu da Ebu Hureyre şöyle gelmiş bu rivayet. Cuma içinde bir saat vardır ki bir vakit vardır ki, bu saat değil. 60 dakika olan saat, bizim anladığımız saat değil, vakit demektir. Mesela, eşrasız saat diyor. kıyamet vaktinin alametleri bilen demek. Yani saat aratsa da illa bu 60 dakikalık zaman parçası manasına gelmez. Cuma'da bir vakit vardır ki, Müslüman kul o vakitte için tesadüf ettirirse, vehüve diyor namaz kılar bir vaziyette kendisi o vakitte girmiş bunlarsa ve namazında Allah'tan bir şey dilerse yani dua oluyor ya namazın içinde Rabbene adilâ fismiyâ sen de ve filâ de diyoruz mesela otururken ondan sonra şeyde ayakta dururken Elhamdülillah, Rabbil Alemin derken ilk yine sıradan önce diyoruz. daha başka arkasındaki surelerde yani dualar vardır böyle bir şey dua, namaz esnasında o vakitte hesabif edebilirse Allah onun duasını kabul eder. Bu hangi saatlerdir diye sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ikindiyle güneşin batması arasındaki zamandır. Cuma günü ikindiyle güneşin batması arasındaki zamandır. Muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz vakitlerin bazı şerefli olanları var. O şerefli vakitlerden bir kısmı gece vaktidir. Gece teheccüt vaktidir. Seher vaktidir. Yani kahura kalktığımız vakittir. İmsak kesilmeden önceki vakittir. Çok kıymetlidir. Bir bir başka kıymetli vakit güneşin doğduğu vakitlerdir. Yani sabah namazı kılınmış, işte güneşin doğma saatleri gelmiş, doğmuş o civar. O vakitler çok kıymetlidir. Bir de güneşin batma yüz tuttuğu yani akşama yakın, akşam ezanının okunmasına yakın zamanlar çok kıymetlidir. Bu sabah vaktiyle, akşam vaktini tesbih ile, zikir ile, dua ile ihya edenler çok şeyler kazanırlar. Hatta hocamız Abdülaziz Hoca, Hoca Efendi dermiş ki galiba bu ikindiden sonraki o akşama yakın olan daha daha mı tesirli ne? diye böyle kendi tecrübelerine dayanarak onu öyle ifade edermiş. Yani Akşam namazından evvel anlaşılıyor ki, vakti müsait ise insanın camiye gelecek, biz çökecek, biraz tesbihle, Kur'an'dan zikirle, dua ile o vakitte bu ganimeti elde etmeye çalışacak. Cuma günü de özellikle bu önemli çünkü bu hadis şerif onu ifade ediyor. İnne فِرْ رَجُلُ مُدْلَةً اِذَا فَحَدْ فَحَّ لَهَا سَائِرُ جَسَدِهِ وَا اِنْ تَقَمَتْ فَقَمَا لَهَا سَائِرُ جَسَدِهِ Kalbumuz. Bu da bir bildiğimiz hadisi şerifin başka kelimelerle efendim rivayeti. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki اِنَّ فِرْ رَجُلُ مُدْلَةً İnsan da insanın adamın içinde bir şu kadar küçük bir et parçası vardır. İzahsa hasta halihata ilgilenir. Bu sıhhatli olduğu zaman hasta, efendim. bütün vücudu sıhhatli çalışır. Eğer hasta olursa bu etbatası bütün vücudunun diğer azaları da sakat çalışır. Hasta olur. Bu nedir? Kalbidir. Yani şu bizim kalbimiz Allah'ın istediği bir kalp olursa, temiz kalp olursa, pak olursa, selim bir kalp olursa binahlardan uzak olursa, Allah'a muti olursa, haşetullah dolu bir kalp olursa, takva ehli bir insan kalbi olursa, bütün vücut iyi olur. O kalp kötü olursa bütün vücut kötü olur. Allah gönlü kalbi paki olanlardan eylesin cümlemidir. İnne fî mâlin racülü fitneten ve fî zevcetihi fitneten ve fi veledini. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, kişinin, adamın, malında bir fitne vardır. Zevcesinde bir fitne vardır, çocuğunda bir fitne vardır. Fitne ne demek? Fitne Arapçada cenni fiten, imtihan demek. İmtihan demek. Bir Allahu Teala Hazretleri insanın başına bir şey sarıyor, bir musibet geliyor. Onunla bakalım bu kul sabırlı mı, sabırsız mı? Dayanacak mı, dayanamayacak mı? İyi bir davranış gösterecek, kötü bir davranış gösterecek diye intihal ediyor. Buna fitne derler. Yani insanlar çeşitli fitnelere uğrar. Bu fitnelerin bir kısmı malından gelir. Yani malına bir telefak gelir. Efendim bahçesine bir efendim su baskını olur, soğuk vurur, mazliyi yanar, donar bir şey olur. Yani böyle malına bir şey gelir. Gemisi batar. Arabasına bir kaza gelir, Allah etmesin. Bu bir imtihadır. Bakalım kul bu imtihana nasıl karşılık versin. Yani bir sıkıntıya takıyor Allah kulu. Bir sıkıntıya uğratıyor. Bakalım bu sıkıntının karşısında kul nasıl davransın. Bu bir imtihadır. Yani başımıza bir felaket geldiği zaman bunun Allah'ın yazıcısı olduğunu, kaderi olduğunu bilip edebimizi muhafaza edebilirsek derece alır, sevap kazanır. Eyyub Aleyhisselam'ın çok çoluk çocuğu vardı ve oğlan çoluklu cübüleri vardı ve çok mahkulleri vardı. Allah-u Teala Hazretleri vücuduna hastalık verdi. Evlatları da hasta oldular, öldüler, kaldılar, malları elinden çıktı, hiç durumunu değiştirdi. Hiç halini bozmadı, ni emel at Allah-u Teala kuran ne iyi kuldur o Eyyub aleyhisselam, ne iyi kuldur, yani ne yazdıysa Allah sabırla, sabırla çarşılasın. Tenini kurtlar diyen, kurt, yedik, kurt yedikçe sabreden eyüp Peygamber bu. Yani böyle eti, vücudu, yara oldu, yaraların kurtlandı ama gene Rabbine kulluğunda bir tezezzüle, bir sarsızlığa uğramadı bir edessizlik edecek, bir severan edip de efendim ters söz söyleyecek duruma düşmedi. Allah hepimize o şeyi, o metaneti ihsan eylesin. Malda böyle bir şey gelebilir. Zevcesinde gelir. Yani zevcesi hanımı. Hanım ise kocası. Huysuz olur, hasta olur, efendim şöyle olur, böyle olur, genç yaşında ölüverir, geride kalır insan filan. Böyle bir imtihan olabilir. Bunun da imtihan olduğunu bilecek. Ve şey yapacak. Şimdi büyüklerimizden Ebu'l-Hasene Harakani Hazretleri. O mübarek, çok kerametleri herkes tarafından bilinen büyük bir alim ve büyük kitaplara ismi geçmiş büyük bir şey Büyük bir mürşid. Ziyaretine gitmişler. Bazı şöhretine duygusun şeyler. Kapıyı çalmışlar. Kapıyı açmış bir ihtiyar kadın. Demişler ki, Şeyh Efendi Hazretleri burada mı? Ne Efendisi demiş, ne Şeyh'i demiş, o diğer pınağı mı arıyorsunuz demiş. böyle bağırmışlar. Şaşırmış kalmışlar yani. Sesi söz ses söylemiş yani. İşte demiş, şimdi demiş, daha gitmişti demiş, bir yolda bekleyin belki gelir demiş, bir azarlamış onları o ihtiyar kadın. Neyse onlar o yola gitmişler, Orada biraz beklemişler, biraz sonra Bakmışlar, efendi geliyor ama Arslan'a yükletmiş neler? Odunları arslan'a yükletmiş, öyle geliyor. Yükünü aslan taşıyor. Demişler ki bu ne haldir efendim? Demiş o evde gördüğünüz arslan'a sabrımızdan Allah size dağdaki arslanları musahhar eyledi. Yani evdekine sabrettiğimizden Allah bize bu dağdaki arslanları musahhar eyledi. Demek ki sabrederek geleceğim. Onun o şeyine şey yaparmış, genelden kadasında okudum, git su getir dermiş, tepidermiş. Başlı başlı hoca, büyük alim, herkese hürmet diyor. Kuyudan gidermiş, su getirilmiş, getiri getirmez kovayı, gözünün önünde şart döker, git gene getir der. Gene gidermiş, gene doldurmuş, gene gözünün önünde dökermiş, gene getirtilmiş, kış demez. Yani hanım yeter ve artık, Zor getiriyorum zaten. İhtiyarım benim ağrıyor. Ne döküyorsun filan. Bir kavga çıkarsa hakkı. Yani ne yaptı hakkı ama yapmaz. Bir şey. Şimdi bir zaman geçmiş. Aynı şahıslar aradan kaç sene geçtiyse bir daha gelmişler. Kapıyı çalmışlar. Korka korka yine o ihtiyar kadın için gider. Bakalım bu sefer ne azar işi, işi, işiteceğiz filan diye. Bu sefer içeriden bir ses. Kim o? diye sormuş. Onlar da demişler ki hocamızı, efendi hazretlerimizi ziyaret etmek, bir şeyler sormak, görüşmek istiyoruz. Demiş kapıyı açın, sağdaki odaya girin, kendisi henüz yoktur, rahatınıza bakın. İşte orada testi var, su içerisiniz, dolap var, dolaptan karnınız şeyler alıverin. O şey hizmet edecek, evde kimse yok ama siz kendi hizmetinizi görüverin, kusura bakmayın. Filan bir tatlı zülçü güleci böyle bir hoş var, kapının arkasından. Tabi onlar memnun girmişler için diye. Bir zaman sonra Şeyh Efendi girmiş içeriye, neredeyse gelmiş, kalkmışlar elini eteğini öpmüşler, neyse. Efendim demişler, bu sefer demişler, çok güzel muamele ettiler bize içeriye buyur ettiler. Yani şaşırdık demişler, ha demiş, o eskisi sizlere ömür vefat etti demiş, bu demiş yenisi. Eskisi demiş bizim yumağımızı sarardı, bu kendi yumağını sarıyor. Yani Ettikçe. Hırçınlık ettikçe Hoca Efendi'nin sevap kazanıyordu Bu güzel uyluluk yaptıkça Kendisi sevap kazanıyor Yani Kendi işine yapıyor sevabı şeyi Kötü huylu Kötekse sabrediyor Hocaya yarıyor diye böyle söylemiş Allah bize bunlardan ibret almayı Nasib etsin Şimdi evlerde çok yürütüler patatılar oluyor Nereden biliyorsun Bana gelip söylüyorlar Soruyorlar. Hocam diyorlar Şöyle oldu böyle oldu Hatta telefon etti bana birisi. İki haftadır telefon ediyor, saatlerce parası açıyor. Yarın dar konuşuyor benimle, Ankara-İstanbul arasında on bin lira, yirmi bin lira telefon parası yok. Konuşuyor benimle. Kocası geçinemeyeceğiz diyor, ayrılacağız diyor, darılacağız diyor. Ya etmeyin, evlemeyin, yuva yıkmak iyi bir şey değil. Ben de gelimin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Geçinemiyorlar. Adama gidiyorum, bir yalvarıyorum. Kadına gidiyorum, bir yalvarıyorum, geçinemiyorum. Ama işte... İki taraf şey yaparsa, iki taraf kötü olursa o zaman gürültü batıntı çıkıyor. Bir tarafı iyi oldu mu, bu şey Efendi'nin hali oluyor. Kovayı biz diyor biz ötüyor, biz ötüyor, Bu eskilerin, büyüklerin huyları değişti. Gene böyle hocalardan bir tanesini çağırmış adamımız bir Efendim bizim eve akşam yemeğine buyurun. Siz bunu bekleyin, ben içeri gireyim demiş, bir sorayım. İçeriye sormuş. Demek yok mu canım? Yönemeyeceğim, sıra bakmayın. Adam böyle dönmüş, yok dedi. Ondan sonra arkasından yine gitmiş, efendim yoktunuz, yoktu ama gene buyurun demiş hadi. Bir dakika dönmüş, arkasından Gene yine içi adam yoktu'ya dolaşıyor şey Kaç defa böyle gelmişti, gitmiş, gelmiş, gelmiş, gitmiş, gitmiş, gitmiş, gitmiş, dönüyor, gel diyor, yine yok artık, Sen beni aldatıyorsun, gelmem, dönüyor, gene gidiyor arkasından. O da artık kullanamamız, önünü bırakmış, ayağını öpmeye kalkmış. Aman efendim, şuna bakmayın, ben sizin huyunuzu çok tatlı ettiler de, onu demiş, işte, yaptım demiş, kızmadınız demiş, kaç defa çağırdım, kaç defa kovdum topundan, kız gemediniz demiş, hakikaten öldüklerinden de fazla beni affedin falan yani, bu de güzel değil de. Bizim bu yaptığımızı Horoza'nın köpekleri bile yapar dedik. Gel gel gel, bizim bir hatim, bir de herkesi güvenceye girdik yani ne kadar da müsavatlı oluyorlar insan hayvan tutuymadan edeniyor Allah şefaatlerinden ayrıyoruz ay, ay, ay. ve böyle bir de karısında da böyle bir ne intihar evladında da olur hasta olur evlat ister evlat ister evlat ister ama iyi bir evladım olsun. Allah size bakın hadi ayıp oturamaz, kalkamaz, yiyemez, yükemez filan bir imtihan aletmiş evet. bir evlat adamın efendim hastalık bir evlat gelin huysuz Veyahut, bir evlat gelin söyledi, söyledi bilmem evet. ne ha bu imtihanı Allah'ın yazısı ne yapalım diyecek, sabredecek, sabredecek kazanacak Allah'a ahir gelmeyecek gönlünde bir şey değiştirdik, meydana gelmeyecek yapabilirse ne mutlu efendim bilir bak, ediyor diyor ki insanın, adamın malında intihar olabilir, karısında intihar olabilir, efendim evladında intihar olabilir. Bir bu mala, bir de, bir de bu malı, bu evli kadın, ve bu çocuğu intihar e, e, isman da olabilir. Ayni şekilde bu durum ne olur? inne min evvadikim ve evlatikim gitme denletim adu denletim fahveruhum sizin evvelerinizden ah, bazılarında evvelerinizden bazılarında onların sahbiyetlerinde size hasım ve düşmanlar vardır yani onlar size hasım ve düşmandır koruyun seni bizi neden Çünkü hanım gezerim der, sükranıyım der, bilmem der bunu der seni takar sesinden günahlara çocuk seni, efendim, ona bakacağım, bilmem ne yapacağım dersem günahlara sürüp Yani bir de insanın doğru yoldan çıkmasına, ibadetlerden uzak kalmasına, yanlış işler yapmasına da yol açabilir. Yani evlat ve mal ve katı Allah hayırlılarıyla karşılaştırsın. Yani böyle, o gibi durumlarda insanın elanilerden ayrılmaması, haramlara satmaması, Kılıfet'i sağlam durmaya çalışması lazım, öyle bir şey olmaz olmaması, olmaması dikkat etmeli. Ayağını kaydırmasın bunlar yani. Bir vakte hadis-i serif, Abdullah İbn-i Mescid R.A'dan deylemi rivayet etmiş biraz uzunca, buyurmuş ki Efendimiz, ''İnne fi hikmeti Ali Davud'e ibretten yendehu lil-âkülül-sebibi enna illa fi erba-i فأتي ليلتيها رتحو فيها نفتح لقائي يكمد فيها روانه في روانه السينه في مثني يجثرو في وجوده فساكن يثي بين المتحوز اذا رئيها فيما يوجد هو مجملي فان عاذي في اعز حسراته اذن انا عاذي ساعات في ما من كل في خط كل وقت من بدل الاكل النبيل ان يتم ماكن يقابله لمقامي ارغب زمانه Evsak-ı İhvan-ı Seyyid. Bu uzun hadis-i şerif Seygan Nahnedi'nin, Dawud Aleyhisselam'ın sözlerinden Efendimiz haber veriyor. Dawud da Aleyhisselam, Allah'ın insanları gönderdiği Ünün İsrail'in seyganberlerinden bir seyganber. Allah'ın salih kullarından bir kum, Dawud Aleyhisselam. Allah şefaatlerinden layıl etsin. İlk insanlar, seyganberlerinin hepsi Allah tarafından gönderilmiş büyük insanlar. Ama öğretikleri şeyler unutulmuş, Allah yeni Peygamber'e göndermiş. Ahir zaman Peygamberi, bizim Peygamberimiz, hepsinden öğretme için, hepsinin Efendisi, hepsinin imamı, hepsinin önünde ama öteki halde muhtemelen insanlar. Çünkü Sa'ûz Aleyhisselam'ın hikmetleri varmıştı. Yani hikmetli, güzel, Peygamber Efendimiz'in hadisi gibi sözleri vardı. Onlardan bağlısını sordular Peygamber Efendimiz'e. Diyorlar ki mesela sorduğunda, ''Ya Resulallah, Adem aleyhisselama çok kadar suhuk nazil oldu. Nuh aleyhisselama şöyle nazil oldu. Rahut aleyhisselama cebur in, Erhan İsa aleyhisselama intil in Musa aleyhisselama söyleyip, ''Kunların muhteliyatı neydi acaba?'' diyor. Sordukları var. Sonra da öyle bir cevabı olarak cevaplar verdik Peygamber Efendimiz. Burada da söyleniyor ki, Lavut aleyhisselamın hiçbir yani lavut aleyhisselamın rivalesine duyuna ki onlardan duyandan gene sevgi göstermeleri yanlış yok. Yine Efendim Allah'ın olduğu hikmetler içinde bir şey vardır ki, bir ibret vardır ki, yani insan onu duymalı, ibret almalı ve onu takip etmeli gene sevgi evet. yani. Davud Aleyhisselam'ın âlime, yani silahesinden gelen saliplere inir ama siz de dinleyeceğiz, siz de hayatınızda ona takip etmen Onun için söylüyor, ibret alır, siz de böyle yapır, iyi bir şeydi demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Neymiş? Oradaki söz, يَنْدَذِي لِلْآكِ لِلْنَبِيْ لِلْنَبِيْ لِلْنَا يُسْكِلَ نَفْرِهِ اِلَّا تِي اَرْبَٰي سَعَىٰهِ Akınlı, fikirli, uyanık bir kimseye, nefsine, dört saatle meşgul etmek, dört saatten başka bir şeyle meşgul etmek gerekir. Yani şu 4 işle olsa, bunların dışındaki bahçe şeylerine meşgul Doğru olmak, bu 4 şeyle meşgul olması iyidir. Demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Neymiş bu 4 türlü değerlendirme zamanına daha aslin, yina gizli, ha Bir vakit, gününün bir vakını bu dört çeşit geçirilmesi geçirilir ya, başta bile geçirilmesi uygun değil. Bir vaktini Raksa'da münacal ibadet üzere yalvarıp yakalamaktasın. Bir vaktini, bir zamanı. Bir dönüğünü böyle Hadi, yani dörtte birin, dörtte biri ise zaman bakımından 24 saatin dörtte biri altı saat 6 saat kadar Arasına ibadetle, sa'akle, zikirle, tesbihle demek ki ayımalı deniz gibi oluyordur. Sana, ve sa'akın zihâsı zihâsı zihânef câhûr, bir zamanını da kendisini hesaba teklere taktik ettim. Ben bugün ne yaptım? Hayır mı istedin, sen mi istedin? Durumun nereye gidiyor? Ölürsem Cennete mi giderim, Cehenneme mi giderim, yaptığım işlerden Allah razı gelir mi, gelmez mi, bu benim gidişim nereye, sorumluyum muyum, sorumsuz muyum, akıllı mıyım, saksın mıyım diye kendisini kontrol etmeye, bir vaktine ayırtmak. Bir vaktinin ibadet ve mülacatı ayırtmak Allah'a, bir vaktinin kendisini ezaba çekmeye ayırtmak, bir vakti de bu açın, yetki ziha ıqbana hepsine mensuhu lehu. Kardeşlerine, din kardeşlerine ayıracak bir vaktinde. Din kardeşlerine ayıracaktır. O vakit içinde kardeşleri, din kardeşleri ona nasihat etsinler. Kendisi hakikaten. Yani onlarla aslaplık arkadaşı edebilecek de, onlar onun ayıklarına söyleyecekler, güzelmesine vesile olacak. Demek yani ki, arkadaşlardan arkadaş. Samimi böyle giriş bir arkadaş bulursa ona dört elde sarılacağız, şimdi tutamayacağız ve o arkadaşımızdan bizim hatamız, kusurumuz varsa söylemesini isteyeceğiz. Hata, kusur söyleyene darılmayacağız. Yani çünkü insan kendi kusurunu göremez, karşısındaki dahi görür, meslihat eder. Demek ki arkadaşları birlikte kusur ama onların kendisine meslihat etmesini sağlayacak. Kendisinin ayıplarını kendisine göstermesini sağlayacak onu وَيُخْفَرُونَهُ كِيُّواۜ Kendi ayıplarını onlar ona haber verebilsinler. Yoksa arkadaşın yanına çıkmazsa nasıl haber Sen Kendisini bir ses anlığa baklar. Onun gibi ödeki arkadaşı ona dersin, ''Kardeşim sen senin durumun pekiyi görmüyorum. sen kendini biraz dağıttın için, böyle gidersen iyi olmaz, bu yaptığın uygun değildir.'' falan diyecek. Arkadaşlarından bir ses şey değilse olmaz. Şeytanın bir Müslümanı aldatmak için yaptığı işlerin başında, onu arkadaşlarından beşlerinden ayırmak gibi, ilkisi ayıracak. Cemaatten kuruldu, arka beşlerinden ayırdı mı, tamam. Kuru'dan ayırdı kuzuyu, ondan sonra parçaladı bir Yani kurdun bir yalnız kuru'dan ayırmış kuzuyu, ilk vadide bir paçın kenarında parçaladığı bir seytan onu parçaladı. Grubundan kokmayacak, kardeşlerine parçalettiği zaman olsa. Ve dördüncüsü de efendim, kendisini, kendi neslinin helal ve ihtiyaçlarına taklit edilecek. Yani yemek yemek, uyku uyumak, efendim, kaimeli münasebetler, çoluk sözüyle şeyleri, bunlar normaçıyla şeyler, bu gibi işlere taklit edilir. Ve böylece kendisine helal olan şeyleri yapabilir. Yapması lazım, ona bir vakit ayıracak. Çünkü bu saatte, ve sekiz saatlere bir depolama, bir imkan biriktirme oluyor. Yani gene giyecek ki, uyuyacak ki, ihtiyaçlarını gidelim ki öteki üç vakti yapabilirsin. Yani Rabbine münacaat edebilsin, Erhancın e, ötekisi meyze, kendisini muhasebe edebilsin, arkadaşlarıyla e, konuşup onların suyunu alabilirsin. Kendilerini, kendisine nasihatlerini, ayıplarını söylemesi icraı sağlayabilirsin. Bu dördüncü vakit olmazsa olmaz. Uyku da derginiz. Bir gün, iki ondan sonraki bir çok yetersizlik diye bir şey başlasınız. Yemek yemekleriniz vücudunun ticari hasta olasınız. Vücudun normal mevcut şartlarda efendim ne şey yapıyor? Diye, yine aklı, fikri yerinde olan gerekir ki lisanına sahip olsun. Zamanının kadirini, kıymetini bilsin. Kendi içine baksın, baksın ve en yakın arkadaşlarından bile efendim ihtiyatlı olarak, ihtiyatlı bulursun. Çünkü yakın arkadaşlar boş bulunur ondan sonra bir ahireti bakımından zarara uğramasına sebep olabilir. Bu hadis-i şerifte Efendimiz bize Sa'ud Aleyhisselam'ın nasihatlerine O halde biz de bu nasihatlerden de idrat almamızı istedi. Biz zamanımızı Rathomuz'a münazat ve ibadet sensizliğe ayıralım. Biz zamanımızı kendi halimizi muhasebeye ayıralım. Sarmı ediyoruz, zararlı ediyoruz. Biz zamanımızı arkadaşlarımıza tahsis edelim. Ama salih arkadaşlar, bize hakkı gösteren, hayırı gösteren arkadaşlar, Allah'a göre kiminle birliktehalbı da kabul eder. O da Rabb'i'ne diyerek, "Ben hep eden, sözüme sadık, Bunlar hepsi de bu şekilde olmalı. Bunların dışında vakit geçirmek tamamen israf olacaktır. Kim bunu taviz almazsa Allah Teala azze sizi bu ömürden emaneti ömür emaneti, rızasına uygun bir şekilde değerlendirenlerden eylesin. İşte geldik, işte gidiyoruz. Emrimizin için için, içinimizde 50 yılı geçti, içinimizde 40 yılı geçti. Allah hayırlı, hayırlı ömür geçirmeyi, rızasına uygun işler yapmayı nasip eylesin. Allah nevzanı razı olsun. Fasihayn, şerife, mağazı gösterin. Allah'a rahmet eylesin. الله بالله سلام. انا من الله سلام. كل هو الله الله Bir tane daha ve etbarının ruhlarına da hediye eylecik, vasıla eyle yarabbim. Tahir Enbiya ve Müferim ve Evliya Allah'ın ruhlarına ve İfet-i Muhammed'in mürsitleri olan Saadat ve Müsait-i Ruku Aliyevizin ve Halifelerin müritlerin, müritlerinin müritlerinin ruhlarına ikram eyle yarabbim. Bu hak-i hak şerifleri kimler, kimlerin niyetine o müsaati o şanslara vasıla eyle yarabbim. Bu berdeleri kast eden fatihlerin, şehitlerin, mücahitlerin, gazilerin, ashab-ı ve hasenatın, bu berdede mezzum bulunan müminin, inat ve salihlerin ve evliyaullahın, Hacı Bayram-ı Rezim'in, sultanın ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle yarasın. Amin diyen kardeşlerimizin, esayir isvanımızın ahirete, göçmek olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ve dostlarının, arkadaşlarının ruhlarına, şu mübarek, şu afşasla, vasıl eyle yarasın. Ümmetinin kabirlerini şu hediye-i Kur'aniyyelerimiz ve Hatna-ı Haceganımızın nuruyla pür nur eyle ya Rabbi. Ruhlarını şu mennun ve mesrur eyle Rabbi. Azapları olanların azaplarını tef'üret eyle ya Rabbi. Feyyi'atları e hasenâfet ettiyle yyle ya Rabbi. Hem bizden hem onların derecelerimizi daha yüksek eyle ya Rabbi. Makamlarımızı daha âlâ eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e umûmen rahmeyle ya Rabbi. Askalarımıza suha, etmelerimize ceva ihsan eyle yarabbim. Gönüllerimizin gületlerimizi ihsan dünyada ahirette mail ve vasıl eyle yarabbim. Yücutlarımıza sıhhat ve afiyetler nasib eyle yarabbim. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, gürriyetlerimizi talih mümin kulları eyle yarabbim. Bizden sonra ikisi de düşürme yarat. İmanın nurlu yolundan ayırma yarabbim. Cümlemize helal, hak, ha, temiz kazançlar nasip eyle, Ya Rabbi. O kazançlarımıza helallerinle bizleri besleyip, salih ameller işlemeye muvaffak eyle, Ya Rabbi. O kazançlarımıza hayrata, senat, kazakatı, cariyat tesis etmeyi nasip eyle, canımızla, bedenimizle, fikrimizle, kalemimizle, yolunda çalışmayı, cihad etmeyi bizlere nasip eyle, Ya Rabbi. Hayırlara bizleri muvaffak eyle, Ya Rabbi. Bendelerimizin ve sahip Müslüman kardeşlerimizin bendelerine her çeşit afetlerden felaketlerden, musibetlerden, zatlerden, kamlardan, kederlerden, üzüntülerden ve hastalıklar düşmez istilasından mahkum dele arar. İstilaya uğramış olan Müslüman bendelerini tekrar şahidlerden istilde etmeyi bizlere nasib dele arar ezanları tuttuğu, camilerin yıkıldığı beldelere tekrar ezanları götürmeyi, camileri bina etmeyi bizlere nasip Dünyanın her yerine senin dinini, ahkamını götürmeyi, sezri etmeyi, insanları ıslama çağırmaya, tanışmayı bizlere nasip eyle ya Rabbim. Son nefeste cünnanize, ol selime-i buyurun. Sırırı, Sırırı diyerek, ve Resuluhu diyerek iman ile ve ve cennette ki makamlarımızı, köşlerimizi, saraylarımızı göre göre Resulullah Efendimizin cemalinin şahide ede ede ruh Bi hürmeti ve bi hürmeti Habibikel müteba ve bi hürmeti ve bi hürmeti Şehri Recep el Mübarek ve bi hürmeti Leyletil Mi'raç bu durum nedir acaba वो का कावला sen gönüllü salat edelim, salat Sen gönüllü salat edelim, salat edelim. Tarat edelim. Yemin edin da, reis canlarani. Aşkın hadi dinin, yemin edin da, aşkın hadi dinin. Yemin edin ya varidler, Allah gündemi dinliyor, gündemi dardır. Allah gündemi dinliyor, gündemi dardır. Allah Allah var, var sudarır. Allah Allah var, var sudarır. Yemin edildi, yemin edildi, serttahani. Yemin